Niye orucu Ramazan'da tutuyoruz? Ramazan, Kur'an ayı. O yüzden oruç ayı olarak değerlendirilmiştir. Ama niye hilal takvimi olarak bir ayda tutuyoruz da güneş takvimi gibi sabit olan bir ayda tutmuyoruz? Bilirsiniz her sene Ramazan 11 gün önce gelir. Bir sene önce, bir seneye tuttuğumuz oruca Ramazan'a göre her sene on birer gün önce tutarız. Ee, ve dolayısıyla otuz üç sene yaşayan bir kimse e, senenin her gününü oruçla geçirmiş olur. Yani kışında, yazında, baharda da, sonbaharda da e, her mevsimde e, oruç tutmuş olur. Eğer güneş takvimine göre oruç tutmuş olsaydık bazı ülkeler sadece yaz sıcağında oruç tutacaklar bazıları sadece kışta oruç tutacaklardı ve bazıları uzunca bir saat diliminde oruçlu oldukları halde bazıları daha kısa saatlerde bazıları e, o mevsimin bazı yiyeceklerinden fedakarlık edecekleri halde diğerleri daha farklı olacaktı o yüzden ne var böyle devre daim var ve e, yılın her zamanında diğer insanlarla eşit olacak şekilde bütün dünya insanları e, e, bütün aylarda oruç tutmuş oluyorlar Güneş takvimine göre. Tabi e, aylar nasıl başlar, e, günler, saatler nasıl başlar birazdan e, sahur vakti ve imsak vaktiyle alakalı da temas edeceğim gibi e, İslam'da Ramazan bayram, kurban bayramı ve haç mevsimi hilal takvimine göre yani e, hilal'ın hareketine göre tayin ve tespit edilir. E, e, namaz vakitleri ise güneşin hareketlerine göre değerlendirilir. E, o yüzden e, hilal'ın hangi gün olması e, hangi gün görülmesi Müslümanlar açısından önemlidir. Güneşin hareketleri bellidir ve bundan 38 sene sonra söz gelimi e, öğle namazı e, hangi dakikada olacak, e, güneş ne zaman doğacak şimdiden tespit edilebilir. Ama bir ay sonra e, söz gelimi Ramazan biterken hilal ne zaman gözükecek, hangi gün e, bayram olacak, bu bilinmez. Bu hilalın hareketleri biraz farklı olduğundan e, ancak e, gözlemle veya e, çıplak gözle değerlendirilir. İşte buradan hareketle hilala bakarak Ramazan'a başlamak, hilala bakarak bayram yapmak e, peygamberin sünneti olduğu gibi Kur'an'ın da vurgusudur. يَسْأَلُونَكَ anil ehille. Sana hilallardan, ayın hilal olan kısımlarından sorarlar. Kul hiyye mevakitü linnâsi vel hac. De ki onlar haccı bildiren ve vakitleri bildiren esaslardır der Kur'an. Dolayısıyla ayın hilal şeklinde gözükmesi haccı bildiren ve vakitleri tayin eden husustur. Ee, onun için de Ramazan'dı, bayramdı, hac mevsimiydi. Ee, ancak hilalla tespit edilir.